Allahü Allahu Allahu Allahü Allahu Allahu Allahu Allahü Allahü Allahü Allahü Allahü Allahü Allahü Allahül Elhamdülillahi Ala Nebiyyine Muhammed Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain Değerli Müslümanlar Müslüman için niyetin önemi çok büyüktür. Niyetin hem dünyevi ve hem de uhrevi amellerimizin üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Amellerimizin hepsi niyetlerimizin keyfiyetine göre şekillenmektedir. Niyetlerimize bağlı olarak amellerimiz zayıflar ya da güçlenir, kabul edilir ya da red edilir. Bu sebeple Müslüman'ın yanında her amel için niyetin zorunluluğu sabittir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Onlar yalnızca Allah'a ibadet edip dini Allah'a has kılmak ile emrolundular. Bir başka ayet de şöyle buyurmaktadır. Tabarika ve teala. Ta قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ De ki, ben dini yalnızca Allah'a halis kılıp ibadet etmek ile emrolundum. Ayetlerde dikkati çeken ortak kelime, ihlas kelimesidir. İhlas, ibadetlerdeki kastın Allah için birlenmesidir. O halde her amelin bir yapılış amacı bulunmaktadır. Kimisi riya için, kimisi dünyalık bir mevki, makam için, kimisi ise bir çıkar uğruna amel eder. Bazıları ise ki Rabbim bizleri bunlardan kılsın, Allah'ın rızası için amel ederler. Bu da ancak mahlukata ayrılan payın ibadetlerden arındırılması ile gerçekleşmektedir. İhlas... İnsanların bakışlarını unutmak demektir. allah Teala'nın seni gördüğünü bildikten sonra insanların seni görüp görmemesinin hiçbir önemi yoktur. Her kim amelini insanlar için süslüyor ise o kişi artık allah Teala'nın hoşnutluğundan uzaklaşmış demektir. Tabi bu dile kolay gelen ama pratik hayatta tatbik edilmesi son derece zor olan bir durumdur. Ancak Rabbimizin kendisine rahmet edip muvafakiyet ettiği kulları ihlası yakalamışlardır. Bu yüzden Ömer'in radıyallahu teala anhu sürekli yapmış olduğu dualardan bir tanesi de Allah'ım bütün amellerimi senin rızan için kıl onlardan hiç kimseye hiçbir pay bırakma demektir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Kul inne salati ve nusuki ve mahya ve memati rabbil De ki benim namazım ve ibadetlerim ve hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Gördüğünüz gibi kardeşler bir Müslümanın hali bu ayetteki gibi olmak zorundadır. Tepeden tırnağa baştan sona A'dan Z'ye hayatının her devresi yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu teala için olmak zorundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnnemel amalu bin niyet ve innemel likulli imri immaneva ameller niyetlere göredir. Her kişi için niyet ettiği vardır. Süfyan es Essevri Allahu teala şöyle buyurmaktadır. Niyetim kadar tedavi etmek için uğraştığım başka bir şey olmadı. Çünkü niyet değişiklik göstermektedir. Yine şöyle söyler. Kul gizliden bir amel işler. Ve bu kişi gizliden işlediği amelini bir başkasına anlatıncaya kadar şeytan onunla uğraşır. Ve bu kişinin ameli gizli ameller divanından silinip açıktan yapılan ameller divanına yazılır. Hey kardeşler, kaç tane amelimiz ifşa oldu dilimizi tutamadığımızdan dolayı, sırf niyetimize samimiyetsizlik, ihlâsızlık karıştığından dolayı, kaç tane amelimiz başta yolun başında Allah rızası için yapmış olduğumuz, kaç tane amelimiz kim bilir ifşa oldu kötü niyetimizden dolayı. Bir alime soruyorlar ve diyorlar ki, Ey şeyin şeddu ala nefsi nefse en ağır gelen şey nedir o da diyor ki el ihlasu li'ennehu leysa laha fihi'n nasib cevaben der ki ihlasdır çünkü ihlaslı kişinin yaptığı amelde nefsi için hiçbir pay yoktur Abdullah İbni Mübarek şöyle der Nice küçük ameli niyetler büyük mevkilere çıkartmıştır. Ve nice büyük ni ameli niyetler küçültmüştür. Ubde bin Süleyman bu sözün sahibi için yani Abdullah İbni Mübarek için şöyle anlatır. Abdullah İbni Mübarek ile birlikte Rumlara karşı savaşmak için yola çıkmıştık. Müslüman ile karşılaştığımız zaman... Düşman ile karşılaştığımız zaman birçok kardeşi şehit eden ve artık kimsenin kendisiyle karşılaşmak istemediği bir kafir Müslümanları mübarezeye çağırır. Mübareze yani birebir savaşmaya çağırır. En nihayetinde Müslümanlardan yüzü maskeli birisi onu karşılar ve öldürür ve üzerine beş kişi daha öldürür. Herkes onun kim olduğunu merak ettiği bir sırada onun maskesini ben çektim ve bir de baktık ki Abdullah İbni Mübarek. Değerli kardeşler, böylesine zahitli ile ilmi ile bilinen insanlar bakın amellerini saklayıp riyaya düşmemek için neler neler yapmaktadırlar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İn Allah la yanzuru ila suwarekum ve la amwalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizlerin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz ama Allah sizlerin kalplerine ve amellerine bakar. Bir diğer hadiste Rasulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. "Femen hamma bi hasanatin falam ya'malha fetabahallahu indahu hasanatan kamilatan." Kim bir iyilik yapmaya niyet eder de bu iyiliği yapmazsa Allah-u Teala bu kişiye niyetinden dolayı o kişiye tam bir sevap verir. Resulullah aleyhissalatu Vesselam şöyle söyler. İnsanlar dört gruptur. Bunlardan birincisi Allah'ın kendisine ilim ve mal verdiği kişi ki bu kişi ilmi ve malı ile salih amel işler. İkincisi ise eğer Allah bana da bu adama verdiği gibi ilim ve mal vermiş olsaydı Aynı bu adam gibi iyiliklerde bulunurum diyen kişidir Bunlar bu iki kişi sevapta eşittirler Üçüncü kişi Allah'ın kendisine mal verdiği yalnızca ilim vermediği kişi Ki bu kişi malıyla Allah yolunda amel etmez Dördüncü kişi de bu adama verilen mal bana da verilseydi Aynı bu şekilde amel ederdim diyen kişi ki Bunlar da günahta Eşittirler niyetlerinden dolayı Tebuk gazvesine imkansızlıklarından dolayı Katılamayan Müslümanların Gözyaşlarını düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemektedir Muhakkak ki Medine'de bazı kavimler vardır ki Siz Ne kadar yol alırsanız alın Ne kadar vadi geçerseniz geçin onlar da sizinle beraberdirler dediler. Dediler ki ya Rasulallah. onlar Medine'dedirler. Resulullah Aleyhisselatü vesselam da evet ama onlar onları özür aldı koymuştur. Kardeşlerim niyet etmeyi öğrenin. Niyetlerimizi, niyetlerinizi Allah için sabit tutmayı bilin. Çünkü niyet kişiyi yapacağı amelden daha yüksek derecelere ulaştırır. O halde değerli kardeşim, niyetlerimizi her zaman gözden geçirmek üzerimize bir vazifedir. Kim bilir kaç insan sırf Allah'ın rızasını kazanmak için çıktığı yolda işi ticarete dökmüştür. Kim bilir kaç kişi emirlik sevdası ile Allah'ın rızasını değiştirmiştir. Niyetlerimizi sabitleyelim ve yolumuzda her daim Allah'ın rızası için yürüyelim. Ve akıl davana hazır. An ilhamdulillah, Rabb al